427, numaralı konu, Ebu Mihcen Es-Sakafi'nin kahramanlığı, Ebu Mihcen'in Kadisiye Savaşı'nda melek zannedilmesi, evet, Ebu Mihcen Es-Sakafi durmadan içki içer, kendisine içki cezası tatbik edilirdi, çok içki içtiğinden ötürü onu hapsettiler ve bağladılar, Kadisiye gününde, savaşanlara bakıyordu, sanki Müslümanları müşrikler karşısında mağlup oluyorlar gibi gördü, başkumandan Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hanımına bir kadınla haber göndererek, eğer benim iplerimi çözer ve şu ata beni bindirirsen ve bana bir de silah verirsen, eğer ölmesem savaştan sonra tekrar gelir ve sana teslim olurum, dedi ve, ne kadar üzücüdür ki süvariler birbirleriyle mızraklaşsın, ben de iplerle bağlı olarak burada bırakılmış olayım, ayağa kalktığımda demirler beni yoruyor, kapılar üzerime kilitlenmiştir, olup bitenlerden habersiz kalıyorum anlamında bir şiir okudu, kadın da giderek durumu Sa'd'ın hanımına söyledi, o da Ebu Mice'nin iplerini çözdü, onu bir ata bindirdi, kendisine bir silah verdi, sonra o atı koşturdu, savaşa başladı, öyle bir savaşıyordu ki, önüne kim çıkarsa yere seriyor ve çiğneyip geçiyordu, bunu gören Sa'd bin Ebi Vakkas, bu suvari kimdir, diye sordu, böylece az bir zaman sonra bu hücumlar sayesinde müşrik ordusu mağlup olarak kaçtı, Ebu Mijen de geldi, silahı geri verdi ve ayaklarını eskiden olduğu gibi bağladı, saat dönünce hanımı ona savaşın, nasıl geçtiğini sordu, o da savaştan hanımına haber vererek, biz müşriklerden çok darbeler yedik, ta ki Allah Teala kır bir atın sırtında bir kişi gönderdi, eğer ben Ebu miceni bağlı olarak evde bırakmasaydım, o kişi Ebu Mijen'dir derdim, hanımı, Allah'a yemin ederim, o Ebu Mijen'dir deyip meseleyi anlattı, o da Ebu miceni çağırdı, onun bağları Çözdü ve Allah'a yemin ederim ki artık içki için sana ebediyen hat tatbik etmeyeceğim dedi Ebu Mijen de ben de Allah'a yemin ederim ki artık ebediyen içki içmeyeceğim çünkü ben hep tatbik ettiğimizden korktuğu için içkiden vazgeçti demesinler diye içmeye devam ediyordum dedi artık ondan sonra içmedi.